Allah'a alhamdulillah, ve n ve n-istaghfiru, n min şurur y ve min ve yudlil, ve أن enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Asta'udu billah. Ya eyyüha allazine amanu, attaquوا allahe haqqa tukatih. Ve la tamutun illa ve entüm muslimon. Ya eyyüha allazine amanu, attaquوا rabbakumu, min minha وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا اللَّهَ وقولوا قولاً سديداً. يصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وما يتعلها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كلام الله, هدي هدي محمد صلى الله عليه في بعد قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى kerim. كِتَابِهِ كَرِيمٍ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ فَاَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah subhanahu ve teala bu ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Sizler, sizler Allah'ın sizlere hakkında hiçbir delil indirmemiş olduğu şeyleri Allah'a ortak koşarken korkmazsınız da ben nasıl olur da sizlerin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden korkarım. Öyleyse, öyleyse iki fırkadan hangisi güvende olmaya daha layıktır eğer biliyorsanız söyleyin. Değerli kardeşler, değerli Müslümanlar. Şeytan ve taraftarları peygamberlerin babası olan İbrahim Aleyhisselam'ı bir takım kaygılar ile, bir takım endişeler ve bir takım üzüntüler ile korkutmak isteyip onu bulunmuş olduğu istikametten çevirmek istemişlerdir. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uyup Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan İslam ümmetine de aynı durumu uygulamaktadırlar. Kardeşler, hepinizin bildiği gibi İbrahim Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de bizim peygamberimize örnek gösterilen ve kendisine tabi olunması istenilen tek peygamberdir tek peygamberdir. Ancak kendisine tabi olanın kurtuluşa erdiği ve kendisinden yüz çevirenin en ahmak ve en sefi kişi olduğu belirtilen bir peygamberdir. Ne zaman ki İbrahim Aleyhisselam'ın daveti kendi kavmi arasında yayıldı o zaman İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi onu tehdit etmeye başladı. Bazen onu öldürmek ile Bazen hapse atmak ile, bazen ateşe atmak ile ki bunu yaptılar, bazen memleketinden sürmek ile ki bunu da yaptılar, onu tehdit etmişlerdir. Değerli kardeşler, İbrahim aleyhisselam ise olanca olumsuzluklara rağmen Allah subhanahu ve taala'ya olan imanı hüsnü zanlı, ve, hüsnü zanlı ve tevekkülü ile onlara Az önce okumuş olduğum ayeti bir soru olarak yönetmiştir. Sizler Allah'ın Allah sizlere hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaya korkmuyorsunuz da ben ne diye sizlerin Allah'tan başka taptıklarınızdan korkayım. O halde hangi taraf daha güvende olmaya daha layıktır eğer biliyorsanız söyleyin. E, kardeşler hangi taraf güvende olmaya daha layıktır? Allah Sübhanehu ve Teala'ya iman eden mi yoksa Kur'an'ın tabiriyle imanlarına şirk karıştıranlar mı? Hangi taraf güvende olmaya daha layıktır? Nuh Aleyhisselam'dan beri Allah Sübhanehu ve Allah Sübhanehu ve Teala'nın gönderip desteklediği peygamberler kafilesi mi yoksa Allah Subhanahu ve Taala'nın sakındırmak için, sakındırmak için peygamberler gönderdiği tağutlar mı? Kardeşler, kardeşler, bir tarafta Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa'nın ve İsa'nın ve ahir zamanda alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam Aleyhisselam'ın Rabbi Diğer tarafta ise küfrün liderleri ve onların köleleri. Kardeşler, hangi taraf hangi taraf güvenli olmaya daha layıktır? Allah'tan bir beyyine ile Allah'tan bir beyyine ile gönderilmiş resullerin yolunda hiçbir heva ve heves karıştırmaksızın Doğru bir şekilde yürüyen kişi mi yoksa Yoksa kafirlerin korkutmaları ile her seferinde dini tahrif eden ve kendi aklınca, kendi aklından uydurduğu bir takım maslahatları kafirlerin arzu ve istekleri doğrultusunda, kafirlerin arzu ve istekleri doğrultusunda harekete geçiden kişimiler. Kardeşler, İbrahim aleyhisselamı korkutmak istedikleri gibi bugün de İslam ümmetini bir takım kaygılarla, bir takım endişelerle ve bir takım bir takım üzüntülerle korkutup demokratik seçimlerine teşvik etmek istemektedirler. Kardeşler hangi taraf güvende olmaya daha layıktır? Bir tarafta İslamiyet'in zaferlerle dolu olan şanlı tarihi diğer tarafta her seferinde her seferinde hüsnana uğrayan demokratik seçimler. Bir tarafta Teala'nın Kur'an'ına, Resulullah'ın sünnetine tabi olduğundan dolayı, şeriata tabi olduğundan dolayı, her seferinde başarıya ulaşan nebevi hareketler, diğer tarafta ise her seferinde hezimete uğrayan demokratik hareketler. İşte Faz, işte Cezayir, ve yakın geçmişteki Mısır gözlerimizin önündedir. Değerli kardeşler, İbrahim Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ın hangi taraf daha güvendedir? Hangi taraf güvende olmaya daha layıktır sorusuna bizzat Allah Subhanahu ve Teala cevap vermektedir. Ve alemlerin Rabbi olan Allah şöyle buyurmaktadır. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ا۪يمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٓئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ مُحْتَدُونَ İman edip, imanlarına hiçbir zulmü karıştırmayanlar, onlar güvende olmaya daha layıptırlar ve doğru yolda olanlar da onlardır. Tabii ki kardeşler, iman ettikten sonra dosdoğru bir şekilde sırati mustakimde yürümeye gayret eden kişiyle imanına şirk karıştıran, çek ve şüphe karıştıran bir olmaz. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmak: Hiç biz Müslümanları mücrinler gibi kılar mıyız? Arkadaşlar, kardeşler, Allah subhanehu ve teâlâya iman eden bir kişi için Yerin ve günün bütün bereketi açılır. Nitekim Allah Teala ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır: Walu an ahl al Qur'a, walu an ahl al Qur'a amanu wa taqo, l-fat'hna alayhim bereketin mina stma ywal ard. Eğer memleketlerin halkları Allah'a karşı gelmekten sakınıp iman etmiş olsalardı. Onlar için biz göklerin ve yerin bütün bereket kapılarını açardık. Bakınız Allah subhanahu ve teâlâ'nın ayeti kerimesine. Kardeşler, اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ا۪يمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ muhtedun. İman edip, imanlarına hiçbir zulmü karıştırmayanlar var ya, işte onlar güvende olmaya daha layıktırlar. İşte onlar doğru olanlardır. Bu ayeti kerime nazil olduğunda sahabeye çok ağır geldi. Buhari ve Müslümin rivayet etmiş olduğu bir hadiste sahabe <gülüyor> radıyallahu fele anhum Resulullah aleyhissalatu vesselam'a derler ki Ya Resulallah içimizden hangi kişi kendisine zulmetmiyor ki? Bunun akabine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onlara der ki, bu zulüm sizin anladığınız zulüm değildir. Bu zulüm Lokman'ın oğlunu uyardığı zulümdür. Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle söylemişti, Ya Bune'ye la tuşrik billahi inne zulmun azim. Ey oğulcum, ey oğulcum Allah'a şirk koşma. Hiç şüphesiz ki şirk en büyük bir zulümdür. Çok büyük bir zulümdür. Değerli Müslümanlar, bir Müslüman için Allah subhanehu ve teala'ya şirk koşmaktan korkmak vaciptir. Kişi bu korku doğrultusunda hareket etmeli, meseleleri tahkik etmeli ve bu korku ile Allah subhanehu ve teala'ya duacı olmalıdır. Bu korku kişiyi Allah'a dua etmeye sevk etmelidir. Nitekim Resulullah Aleyhissalatu vesselam şirkten ve küfürden beri olmuş olmasına rağmen sırf ümmetine örnek olmak için bu duaları her daim yapmıştır. O demiştir ki: Ya muqallibal kulub, saddi Kalbi ala dinik ey kalpleri evirip çeviren Allah. Ey kalpleri evirip çeviren Allah, sen kalbimi Dinin üzerine sabit kıl. Yine Resulullah aleyhissalatu vesselam, Rabbim sen bizi şirkten beni şirke düşmekten koru diye Allah subhanahu ve teala'ya her daim dua etmiştir. Bakınız kardeşler, İbrahim Aleyhisselam ki, İbrahim Aleyhisselam ki bütün peygamberlerin babasıdır. Tevhidin sancağını tek başınayken kaldırmıştır. O Allah subhanahu ve teala'nın halilidir. O bile Allah subhanahu ve teala'ya kendisi ve zürriyeti için bu duayı yapmıştır. Ve cnubni ve Beniye en na'budal esnam Rabbim sen beni ve zürriyetimi beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan koru. Putlara tapmaktan koru. Değerli kardeşler <gülüyor> hiç şüphesiz ki şirk Allah subhanehu ve teala'nın mansureti dahilinde değildir. Şirk en büyük günahtan bile daha büyük bir günahtır. Nitekim bir ayeti i kerimede Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Kul ya ibadiyel lezine esrafu ala enfusihim, la tefnetu min rahmetillah, innellahe yagfiru zunube cemi'a, huvel gafururrahim. De ki ey nefislerine karşı aşırıya gitmiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah günahların hepsini birden bağışlar. Allah gafurdur, rahimdir. Bu ayet-i kerime nazil olunca bu ayetteki Allah'ın mağfiretinin büyüklüğünü, Allah'ın rahmetinin azametini gören sahabe tereddüde düştü. Ve dedi ki ya Resulallah şirk demiş. Şirkten Allah'ın, şirkten Allah'ın mağfireti altındadır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu soruyu duyunca, bu soruyu duyunca Kerih gördü ve yüzünü çevirdi ve akabini Allah Sübhane ve Teala şu ayeti nazil etti. İnna Allaha la yagfiru eyyusheke ve yagfuru ma dunen zalike Muhakkak ki Allah şirk koşanı asla ve asla affetmez ve lakin Gerisini dilediğine bağışlar. Değerli kardeşler, bazı alimler küçük şirki bile bu ayetin kapsamında incelemiştir. Küçük şirkin bile mağfiret bulunmayacağını söyleyen alimler bile olmuştur. Kaldı ki, kaldı ki şirki İslam uleması böyle görürken bugün nasıl olur da insanlar maslahat adı altında şirk olan amellere cevaz verirler. Nasıl olur da bugün İslam ulemasının şirk demiş olduğu bir takım yollara, bir takım menheşlere insanları teşvik ederler. Kendi akıllarından kendilerince kendilerince maslahat görmüş olduğu dahaca henüz gerçekleşmemiş ihtimalli olan şeylere karşı cevaz verirler. Kardeşler, şirk Allah subhanehu ve teâlâ'nın mağfireti dahilinde değildir. Nitekim bunu destekleyen birçok ayet varit olmuştu. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. men يُشْرِكْ billahi فَقَدْ فَقَدِتْ دَرَ isman azime. Her kim Allah'a şirk koşarsa çok büyük bir iftira atmış olur. Çok büyük bir günah ile Allah'a iftira atmış olur. ومن يشرك بالله فقد ضل دَلَّ ضلالا بعيدا Her kim Allah'a şirk koşarsa çok derin bir sapıklığa koşmuş olur. Yine Rasul yine ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ennehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi'l cenne ve mawaahu'n nar ve ma Her kim Allah'a şirk koşarsa Allah Cennete o kişiye haram kılar ve o kişinin varacağı yer cehennem ateşidir ve zalimler için orada hiçbir yardımcı yoktur. Rabbim, sen bizleri, ailemizi, çocuklarımızı, zürriyetlerimizi ve İslam ümmetini şirk koşmaktan muhafaza etsin. Alhamdulillahirahim, Rabbil Alemin ve salat ve selamü ala nabin Muhammed ve ala aleyhi ve səhbihiz azmâin. İnna Allaha İnna Allaha fal İnna Allaha ve malaiketehu yusallun ala nbi. Ya eyüha ladin âmanu sallu alayhi ve sallim tesliman. Allahu sallâla Muhammed ve ala aley Muhammed. Allah'ın barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kama baraka ala Ibrahim e ve ala ali İbrahim. Amin. Allahumma wahhid kelimete'l muslimin. Allahumma wahhid kelimete'l muslimin. Allahumma wahhid kelimete'l muslimin. Allahumma nsurhum ala aduwwihim ya rabbel alemin. Allahumma nsurhum ala aduwwihim ya rabbel alamin. Allahümme sebbid akdamana ve akdamal ikhvanina. Allahümme sebbidhum ve eyyidhum ve fukka usarahum. Allahümme aleyke bi başar ve hizbahu. Allahümme aleyke bi başar ve hizbahu. Allahümme eyrine fihim yevmen esvede. Allahümme eyrine fihim acaibe kudretek. Allahümme mezzik cemaahum. Allahümme şart ett binhum, Allahümme fırk vuthum, Allahümme aleke bi Amerika ve men ağvana ha, Allahümme bi Yahud ve men havana hum, Allahümme aleke bi Nasara şey ve men Nasara Allahümme aleke bi Şi'a ve men Şi'a اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا وارحمنا وافتح لنا أبواب الخير وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار